يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ان بعد فاني اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله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 Bir veya iki dersten oluşacak olan dersimizde bidat nedir? Kur'an'ın, sünnetin, sahabenin, selefin bidata bakacak birisi nedir? Bidat-ı hasene ve bidat-ı diye bir şey var mıdır? Yoksa bidatın hepsi seyyie olup kötü müdür? Ve bidat-ı hasene var diyenlerin getirmiş oldukları şüphelere deliller veya da onları çürütmeye çalışacağız. İnşallah bugünkü dersimizde. Neden bu konuyu seçtik eğer derseniz? Çünkü Muhammed'in Resulullah'ın gereklerinden en başta demiştik ona itaat etmektir. Ve bidat çıkaran insan bildiğimiz gibi veya bidat işleyen insan peygamber aleyhissalatu vesselama itaat etmek bir yana bilakis peygamber aleyhissalatu vesselama muhalefet ediyor. Ve bunun yanında özellikle ümmette son zamanlarda bidatlerin ciddi manada yayılması sebebiyle bidat konusunu ne yaptık bidat konusunu ele alalım dedik. İlk başta tabi arkadaşlar bir şeyi tanıyabilmek için onun önce bir tanımlamak lazımdır. Lugat'ta bidatın manası nedir ve istilahda yani şeriat lugatında bidatın manası nedir bunu açıklamaya çalışalım. Bidat bildiğimiz gibi arkadaşlar Türkçe söyleyecek olursak yenilik demektir veya de, alimlerin dediği gibi el-ıxtirağı bi-gairi aslin yani daha önce yapılmamış olan bir şeyi ilk defa ne yapmaktır ilk defa yapmaktır.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 Tariqatun fiddini muhtara dinde çıkarılmış olan yeni bir yoldur. Dinde çıkarılmış olan, daha önceden yapılmayan bir yoldur. Tudahi ettariqatessşere'iyye, şere'i olan, yani dinin aslında olan yola muhaliftir. Öyle değil mi? Ee, ona benzer. Yani dinde olan bir asla benzer. yoksa bis suluki aleyha el mubalaga fitte'abbudilillahi subhaneh ve onu yapan insan yani bu dinde aslı varmış gibi görünüp de sonradan çıkarılan yolu izleyen insanın kastı ise Allah'a daha fazla ibadet edebilmektir. Subhanehu ve Teala. Bu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar anlayacağımız nedir? Anlayacağımız şudur. Bidat dedikleri olay aslında sonradan çıkarılan peygamber Aleyhisselatu vesselamın ve sahabesinin yapmadığı bir şeydir. Fakat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 ibadet alanında yapılan yeniliklerdir. Yine bu tanıma binaen arkadaşlar İmam Şatibi bidatı üç kısma ayırıyor. Tabi biz iki kısım adı altında anlatmaya çalışacağız. Ta ki anlaşılsın. Daha rahat anlaşılsın diye. Birinci olan arkadaşlar hakiki olan bidattır. Yani dinde hiçbir şekilde aslı olmayan bir bidattır. Mesela regaib gününde kılınan namaz gibi. Öyle değil mi? Veya regaib gününde e, tutulan oruç gibi. Veyahut da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 zikir edenle zikir etmeyeni ölüyle diriye benzetmiştir. Fakat senin yaptığın şekilde bir ne yoktur? Senin yapmış olduğun şekilde bir zikir yoktur. Ve bunu çürüzebilecek en güzel delilimiz arkadaşlar mesela Allah teala bize namaz kılmayı öğretmiştir. Namazı bize emretmiştir. Namazı bize emrettiği gibi Allah subhanehu ve teala peygamber aracılığıyla nasıl namaz kılacağımızı da bize öğretmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanehu ve teala bize orucu emretmiştir.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 ''Peygamber sabahtan ana kadar oruç tutardı, sabah ben akşamdan sabaha kadar oruç tutacağım.'' Diyen bir insanın sözünün ne kadar boş ve batıl olduğu açıksa, aynı şekilde zikir dinde vardır. Peygamber sessiz zikir yapardı, halka kurmadan zikir yapardı, bağırıp çağırmadan zikir yapardı sahada. ama ben bağırıp çağırıp zikir yapacağım diyen insanın sözü de aynı şekilde nedir arkadaşlar? Aynı şekilde batıldır ve boştur. Ki Allah zaten Peygamber aleyhissalatu vesselam'a zikri emrederken başı boş bırakmıyor.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 Rabbini zikret diyor Allah Subhanehu ve Teala. Ve daha önce de anlatmıştık zaten İmam Kurtubi bu ayetin tefsirine. Diyor bu ayetten anlaşıldı ki zikir esnasında sesi yükseltmek nedir? Yasaktır, memnudur diye İmam Kurtubi tefsirinde Arap suresindeki bu ayete söylüyor. Tabi bu bir örnekti. Biraz daha açıklamak istedik. Yani bir daha al dediğimiz en büyük musibet olan, ümmetin içerisinde yaşamış olduğu şu anda en büyük musibet olan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 Peygamberin meşru kılmış olduğu şekilde, onun yapmış olduğu şekilde Allah'a kul olup ibadet etmektir. Ki zaten düşünürsek Allah'ı en güzel tanıyan Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Ve onun, razı, onun nasıl razı olacağını en güzel şekilde bilen Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Ve bunu sahabatine öğreten yine O'dur. O zaman bu tür meselelerde sorulması gereken veya filine bakılması gereken Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Şimdi arkadaşlar, bu, bu işin bu kısmını fazla uzatmadan,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 tuğyanlaşması ve insanın tağutlaşmasıdır. O zaman Allah Subhanahu ve teala peygamber aleyhissalatu vesselam vefat etmeden çok kısa bir dönem önce bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Yani ben bugün size dininizi tamamladım. Artık hiç kimsenin bu dinden bir şey çıkarma veya bu dine bir şey ekleme gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Ki bunu yapan insan veya da böyle bir iddiada bulunan insan ileride geleceği gibi dini söhmek altında bırakır.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 ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَٓاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Sonra biz seni bir şeriat üzerine kıldık. Sen o yola tabi ol diyor Allah subhanehu ve Bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma diyor Allah subhanehu ve Yani buradan neyi anlıyoruz biz arkadaşlar? Buradan bizim anlamış olduğumuz şudur. Allah'ın yanında ya O'nun göstermiş olduğu vahiy yani O'nun emretmiş olduğu veya Peygamber'in yapmış olduğu vardır.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 Allah subhanahu Wa teala'nın yanında bu heva ve hevese tabi olmalıdır. Aynı şekilde Allah peygamber aleyhissalatu vesselam'a arkadaşlar diyor ki فَاِلَّمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ Eğer sana icabet etmezlerse ey habibim فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَٓا اَهُمْ Bil ki onlar sadece kendi heva, heva ve heveslerine tabi oluyorlar. Şimdi Allah subhanahu Wa Taala iki yol çiziyor. Yani biz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 onlar heva ve heveslerine tabi oluyorlar diyor. Velev sahibi ben Allah'a yaklaşmak istiyorum desin. Velev sahibi ben daha fazla hayır kazanmak istiyorum desin. Velev buna bid'at-ı hasene desin. Güzel bid'at desin. Bunun hiçbir neyi yoktur arkadaşlar? Hiçbir manası yoktur. Rabbul İzze ve Celal bunu heva ve hevese tabi olmak diye isimlendirmiştir. Yine Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a emrederek diyor ki insanlara şöyle buyur.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 kulun amelinin Allah katında makbul olabilmesi için bir, ihlaslı olması lazımdır. iki sünnete muvafık olması lazımdır. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam'a tabi olması lazımdır diyorlar. O zaman arkadaşlar Allah'ın yanında başka ayetler de var. Yine eski ulemamızın tefsirleri de vardır. Mesela Allah subhanahu ve taala ne diyor? Bela men esleme vejhehu lillahi ve huve muhsinun falahu ecruhu indallah.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 Bir, ihlas olacaktır. İki, ne olacaktır arkadaşlar? Sünnete muvafakat, sünnete uyma olacaktır. Burayı geçtikten sonra özet bir şekilde Peygamber aleyhisselatu vesselama bidate bakış açısını soralım. Peygamber aleyhissalatu vesselam acaba bidatlere nasıl bakmıştır? Bidat sahiplerine ne demiştir? Ve acaba Peygamberin yanında bidat-ı hasene ve bidat-ı seyyiye var mıdır? Güzel bidat ve kötü bidat diye bir şey var mıdır?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 Aleyküm bir sünneti ve sünnetile Raşid em Mehdiği az Aley. Sizin üzerinde benim sünnetim ve benim raşit olan halifelerinin sünneti vardır. Onlara aağı işlerini de yapışın. Ve bakın peygamberin bidate bakşıksına bakın aleyhisselatu vesselam. Bu Kuran'ı bu kitabı bize açıklamakla gönderilen ve hiçbir şekilde heva ve hevesten konuşmayan peygamberin bakın bidate bakış açısı nedir bakış açısına bakalım arkadaşlar ve diyor ki vem muhtil umur.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 Sapıklıktır. Ve yine peygamber ne diyor? Fe inne kulle bil'atim ve kulle balâletim finnâd. Ve bütün sapıklıklar da ateştedir. O zaman peygamberin bu hadisteki bid'ata bakış açısını gördük. Bid'atın hepsi muhakkak ki diyor peygamber, sapıklıktır. Bid'at sapıklıksa peygamberin yanında bid'atın sahibi de sapıktır. Ve neye ulaşırsa ulaşsın peygamber bütün bid'atların ateşte olacağını söylüyor. Yani hiçbir şekilde sahibine ne yapmayacaktır? Sahibine fayda vermeyeceğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor. Halil-i Cabir bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbesini ediyor. Peygamber nasıl hutbe verdi? Diyor ki Peygamber ilk başladığı zaman Allah'a hamd eder, onu öve. Ondan sonra arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim her konuşmaya başladığımızda söylemiş olduğumuz en doğru söz Allah'ın kitabıdır, en güzel yol, yani hidayetli olan yol, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Ve sonrada diyor ki ''Ve kulle muhdefetin bid'a ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'a'tin balâre'' Ve Peygamber diyor, hutbesinde Hz.Câbir diyor, her hutbede şunu söylerdi. Bütün en şerli olanlar sonradan çıkan amellerdir. Yani bizim yapmamış olduğumuz din alanında sonradan çıkan ameller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 bir rivayetin Bukhari ve Müslim'de, birinin ise Müslim'de olan meşhur hadisinde Hazreti Ayşe ne diyordu arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Men ahdese fî emrinâ hâgâ mâ leyse minhû fehûve Kim bizim dinimizde, bizim yapmadığımız bir şeyi eğer çıkarırsa onun o ameli nedir? Onun o ameli Allah katında kabul olmaz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve yine diyor ki Men amile amelen leyse aleyhi emrûna fehûve raddun. Kim bir amel yaparsa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 Bidat sahibine lanet ediyor ve Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun diyor. Yani sadece bu hadis olmuş olsaydı arkadaşlar, kişinin bidatten ateşten kaçar gibi kaçmasına yeterliydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki مَنْتَسَف۪يهَ Kim dinde bir bidat çıkarırsa, bu yolda bir bidat çıkarırsa veya bir bidatçıyı barındırırsa veya bir bidatı bir yeniliği barındırırsa diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam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 ''Ey Muhammed'in ümmeti'' diyor i̇bn Mesut. Mes'ud. Bakın sözlere iyi dikkat edin. Bu topluluğa i̇bn Mesut Mes'ud ne diyor? ''Ne kadar çabuk helak oldunuz ey Muhammed'in ümmeti'' diyor. Oysa daha diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın elbiseleri etkimedi. Daha Peygamber aleyhissalatü vesselamın kapları kullandığı kap kırılmadı. Yani daha yeni vefat etti diyor. Ve Peygamber'in sahabesi sizin için içerinizde yaşıyor. Daha Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesi ölmedi. ''Ve ben Abdullah İbn Mes'ud'um'' diyor. Siz ne yapıyorsunuz bu şekilde diyor. Siz ne yapıyorsunuz bu şekilde. Çünkü İbni i Mes'ud peygamberden böyle bir zikir şekli görmemişti. Peygamber Hazreti Ayşe'nin müslimde rivayet ettiği gibi her halde Allah'a zikrederdi. Fakat bu şekil bir zikri İbn-i Mes'ud görmemişti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'da. Ne yapıyorsunuz diyor siz. Onlar da diyorlar ki, Vallahi ey İbn-i ma مَا اَرَضْنَا اِلَّا الْخَيْرِ Biz hayırdan başka bir şey istemedik diyorlar. Bütün bidatçilerin söylemiş olduğu ortak kelime arkadaşlar.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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize haber verdi ki bir kavim gelecek Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar fakat boğazlarından aşağıya geçmeyecek. Yani kalplerine inmeyecek bu Kur'an. Bu Kur'an'ı fıkh edemeyecek. Bu Kur'an'ı anlayamayacaklar. Ve Amr İbni Selem'e ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor vallahi o gün İbn Mesud'un bu sözü söylediği insanlar nehravanda haricilerle beraber bize karşı savaşan insanlardı. Haricilerle beraber bize karşı savaşan insanlardı. Şimdi sahabenin buradaki fıkhına bakalım arkadaşlar.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 U zkurullah'a كثيرا. Allah subhanahu wa taala çok çok zikrediniz diyor Allah subhanahu wa taala. Zikreden kadınlar ve erkeklere mağfiret edeceğini söylüyor Allah subhanahu wa taala. Öyle değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da aynı şekilde bize zikri her şekilde emrediyor ve aynı zamanda zikir yapanla yapmayanı diriyle ölüye benzetiyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam her halinde zikir yapıyordu arkadaşlar. Fakat bakın buna rağmen sahabe ne yapıyor? Sahabe inkar ediyor. Yüreye diyor. Ya siz peygamberden daha iyi bir yol izlemesiniz.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 Peygamberin umum olarak bütün bidatler sapıklıktır deyişini bil fiil bize pratikte gösteriyor. Böyle bir zikir dahi olsa yapılış şeklinin de Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı şekle uygun olması lazımdır. Kimsenin kendi kafasından yeni bir şekilde zikir eda etme, namaz eda etme, oruç eda etme gibi bir lüksü olamaz bu dinde. Aynı şekilde arkadaşlar. Tabi bu kutsayı güzel anlayalım. Çünkü bu kutsa gerçekten bu konuda bizim için nedir? Asıldır. İbni Mesud'un kutsası i̇bn Ömer'in yanında adamın biri hapşırıyor. Tabii biri hapşırdığı zaman biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Elhamdülillah'ı öğretiyor. Karşıdaki de ona ne der? Yerhamdülillah der. Öyle değil mi? O da ona der yehdiikum ve yusrahba lakum der. Adam hapşırdığı zaman İbn-i, e, İbni Ömer'in yanında diyor ki Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allah'a hamd olsun Peygamber'e salat ve selam olsun diyor. i̇bn Mesud diyor yok, e, i̇bn Ömer diyor hayır, böyle olmaz diyor.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 Yani aslında bu yani yapma aslında bu güzel bir şeydi ama sen yine de yapma demiyor. Peygamber bize böyle öğretmedi diyor. Öyle değil mi? Ve adamın söylemiş olduğu söz güzel olmasına rağmen peygamberin söylediğine ziyade fazlalık getirdiğinden dolayı İbn Ömer ne yapıyor arkadaşlar? İbn Ömer bunu inkar ediyor. Aynı şekilde arkadaşlar selef ulemasının büyük imamlarımızın sahabeden bu fıkıh alanların bilata bakış açısına bakalım arkadaşlar. Bir daha da açısına bakalım. Medine'nin imamı İmam Malik ve Malikî mezhebin imamı olan ümmetin arasından makbul görmüş imamdan İmam Şatibi etiçamda şu nakli yapıyor arkadaşlar. Diyor ki, Men ibtida fi dini wa yaraha hatna, fakat zama anna Muhammedan khana risala, lianna Allaha yolu al yom akmalte lukum dinakum. Ve İmam Malik devam ediyor ki, fakat fakat yemek yemek dinen fakat yemek yemek dinen.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 İmam Malik diyor ki Zulhuleifeden ihrama gir diyor. Çünkü e, biliyorsunuz İbn Abbas'ın hadisinde sahihinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam e, içinde ne diyor İbn Abbas vakata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ehli medineti Zulhuleifeta. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ihram yeri olarak Medine için Zulhuleifa denilen yerine yaptı. Orayı mekan seçti. Yani insanlar ihrama girmek istediğinde oraya gelip o kapıdan, o mığhattan girerken ihrama gireceklerdi. Adam diyor ki yok ey malik diyor, ben gidip mescidin yanından ihrama gireceğim. Yani mescid daha uzakta, zülhüleyfe dediğimiz yerden daha uzaktan mescid. İmam malik diyor yapma, yaparsan ben senin için fitneden korkuyorum. Ya. Adam şaşırıyor, ey imam diyor, ben sadece daha fazla ecir almak için bunu yapıyorum. Peygamber buradan girdi, yakın mesafeden girdi. Ben daha uzaktan yürüyerekten daha fazla ecir almak istiyorum, bunun neresinde fitne vardır diyor.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 Konunun içerisinde örnek olarak zikrettiğimiz konu anlaşılsın diye, bilha ibrafiye anlaşılsın diye zikir meselesi. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselam zikir yapmıştır. Peygamberin sahabesi zikir yapmıştır. Ama bugün bazı insanların yaptığı şekilde bir araya gelip de koro şeklinde rahseder cesinde hiçbir şekilde zikir yapmamışlardır. Ve bakın bu insanlar yapmış oldukları amellerini bizatı hasene diye isimlendiriyorlar. Tamam hocam diyorlar doğrudur.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 Sen ne kadar bidatını bidat hasene diye isimlendirirsen isimlendir, Allah onu herhal ve tabi olma diye isimlendirmiştir. Senin amelin merduttur. <gülüyor> Allah katında makbul değildir. Ve Peygamber sana lanet etmiştir. Allah'ın lanetini sana göndermiştir. Olarak. Ve Peygamber bütün muhakkak ki bütün bidatler delalettir diyor Peygamber. Sapıklıktır diyor. Ve bütün sapıklıklar nedir diyor?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 O gün de i̇bn Mes'ud'un zamanında insanlar yine ne yaptılar arkadaşlar? Oturdular biri dedi ki Allah'ı yüz defa teşbih edin. Yüz defa tesbih çekdiler. Yüz defa La ilahe illallah deyin. Yüz defa La ilahe illallah dediler. Ama sahabe bunu demedi arkadaşlar. Doğrudur. Bu yaptığınız güzeldir. Bunun üzerine devam edin. Bu zikirdir demedi. Sahabe onlara ne dedi. Ne kadar çabuk helak oldunuz ey Muhammed'in ümmeti. Yani pe zikirin aslı dinde olsa da Peygamberin yapmadığı bir şekilde yapılması hasebiyle hemen onlara ne dedi arkadaşlar ne kadar çabuk ne yaptınız ne kadar çabuk helak oldunuz ey Muhammed'in ümmeti dedi ve onlara şöyle iki bir yol gösterdi. Aynı ayetleri İbn-i Mesud başka lafızlarla söylüyor. Ya diyor siz öyle bir yol üzermezsiniz ki bu yol Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan daha faziletlidir veyahut da diyor siz sapıklık kapılarını açanlarsınız. Çünkü Peygamber yenilik çıkaranlara sapık demiştir.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 Tabii e, bu adam, bu, bu hoca bulunduğu yerde tanınmış bir hoca ve tanınmış bir alim aynı zamanda namazı kıldıktan sonra tabi onlar tesbihat yaparken ben kendi tesbihatımı köşede yaptım ve dışarıya çıktım onlar tesbihatı bitirmeden. tabii o da çıktı dışarıya, Allah o alem benim ne için çıktığımı anladı çünkü fikren tanıyor bizi. Dedi ki bana, ya dedi bunlar dedi Kur'an-ı Kerim okuyorlar dedi fakat dedi ben hiçbir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdan sonra Kur'an okuttuğunu görmedim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 Mezhebler konusunda ciddi manada mutaassıptır. Mezhebler konusunda ciddi manada mutaassıptır. Hatta mezhebe bağlı olmayan bir insana bidatçı gözüyle bakar. Fakat mezheb imamlarının bidat hakkındaki sözlerinden bir haberdir. Mezep imamlarının bidata bakış açısından nedir arkadaşlar? Bidat bakış açısından adam nedir arkadaşlar? Bir haberdir. Yani namazda sünnete binaen el kaldırmanın, el kaldırmanın gerektiğini adama anlatırsınız.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 Seçim hakkı yoktur diyordu. Allah subhanehu ve teala. Ve yine Allah subhanehu ve teala ne diyordu arkadaşlar? فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ O peygamberin muhalefet edenler onlara bir fitnenin isabet etmesinden ve elim verici azaptan sakınsınlar diyordu. İnşallah bir sonraki dersimizde ise bidatin ümmete ve serde olan zararları bidatın